için bir iklim adaleti güncesi Allah, Allah, Allah. Paris anlaşması sonrası ikilim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması Allah, Allah, Allah. hazırlayan ve sunanlar, yücel sönmez Ömer Madra Ve Özdeş Özbay Etiklim için başladı merhaba mer mer herkese, ben Deniz Ömer Madra Ben Yücel Sönmez Ben Özdeş Özbay Ve destekçimiz Bülent Müftüoğlu'na da çok teşekkür ederek başlayalım. Yani Açık Gazete'de de ilk haberi olarak verdik. Çeşitli kaynaklarda da net bir şekilde görülüyor. Günün e, belki de en anlamlı haberi hem BBC'de var hem Yeşil Gazete'de var. Yani Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin açıklaması 2021 dünyada kayıtlara geçen en sıcak 5. yıl oluyor ve son 7 yılda kayıtlara geçen en sıcak 7 yıl açık ara hem de en sıcak yeni yıl yani yıllık Kopernikus'un yıllık bulgularına göre son 7 yılda en yüksek sıcaklıkları yaşayan Avrupa sıcak dalgaları ve sellerle boğuşuyor bunların hepsi hatırımızdadır karbondioksit Ve daha önceden pek üzerinde durmayan çok etkili bir sera seragazda olan metan konsantrasyonları da iyice artmaya devam ediyor. Bu çok kaygı verici bir gelişme. Yani COP26'da bütün İlkim Zirvesi'nde Glasgow'da yapılan bir sürü tedbir alındı ve ilerlendi deniyor ama aksine epey de gelişmeler oldu net olarak söylene söylenebiliriz doğrusu. Yani Avrupa'nın da yakmaya devam ettiği yani bir de e, şeyden de bahsedelim önemli olarak e, günde Avrupa Birliği ülkelerinde günde bin kişinin üzerinde sayı, ölen sayısı e, hava kirlenmesinden dolayı bu muazzam bir şey yani. Miktar ayrıca e, çeşitli yazarların da belirttiği gibi en büyük yani iklim değişikliği ve bütün fırtınalardan kuraklıklardan filan da daha fazla olarak hava kirlenmesi en çok hayat alan hayata mal olan olay oluyor. Ve bu gidiş şey değil yani çok 2021'de mesela iklim e, iklim fecaatine, faciasına bağlı e, zararların da e, 20 ayrı olayda e, milyar dolarlık e, zarar verildiğimiz sadece Amerika'da da hesaplanıyor. Bu da NOA'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi tarafından açıklanması durum parlak değil ve üstelik de Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelerde emisyonlarında pandemideki düşmeden sonra tekrar yükselmeye geçtiği haberleri var. Hatta çok ciddi bir yani gezegenin ısıtan emisyonların salımların %6,2 oranında 2020'ye taban alınırsa yükseldiği görülüyor. Ve özellikle de arabalar ve kamyonların yollarda büyük ölçüde artmasından hatta iş, işin çarpıcı bir şeyi SUV denen o spor arabaları e, tonlarca çeken ve genellikle de tek kişinin kullandığı arabaların sayısında da büyük bir artış var yollarda bu da <gülüyor> bir yıkıma ayrı bir felakete gidiş haberi oluyor hatta bir de bilmak gibinin bahsettiği bir şey var yani çok çarpıcı bir şey şeylerde sınırsız miktarda petrol boru hatları patlıyorlar, dökülüyorlar falan ama en ilginç bilgi doğrudan doğruya gemilen gemi ticaretiyle denizlerdeki gemi ticaretinin yüzde kırkının yeni petrol taşımak, yeni yakacak fosil yakıt için taşımakta kullanıldığı gibi çok tuhaf bir şey daha var. Yani ondan da e, bahsedelim. Ve bunun sonuçlarına da bakalım isterseniz. Öncelikle bir Antalya körfezindeki istilacı tür sayısının yükseldiği haber var. Senin de özel ilgi alanına giriyor. Yani pek ilgilendiğim bir şey. Akdeniz ve Ege kıyılarında istilacı türlerin kim birkaç defa programlarda konuştuk ama artmakta olduğu Ve bazı istilacı tür denen bu deniz canlılarının sayısının büyük artış gösterdiği söyleniyor. Özellikle de Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Jale Korun 150'de istilacı tür denizleri etkisi altına aldı. Bunların 67'si de Antalya Köyfezi'ne ulaştı diyor. Ne diyorsun? Evet ben bu istilacı türler konusunu e, belli bir aralıklarla sürekli e, ilgili uzmanlarla konuşuyorum. Çünkü e, her geçen gün yeni bir istilacı tür geliyor ve bu hayatın bir alanında etkili oluyor. E, Türkiye genelinde de birkaç istilacı türün peşine düştüm bunların zararları özellikle nelerdir diye. Gezdiğim oldu özellikle mesela bir, bir tanesiyle ilgili bütün bir Karadeniz'i dolaştım ve insanlar o kelebeğe benzeyen e, yerel halkın vampir kelebek dediği ama Japonika ismindeki bir böcekten neler çektiğini bizzat gördüm. E, i̇stilacı tür e, çok ciddi bir problem e, ve giderek de ciddiyeti artıyor. Akdeniz'deki sayısının bini geçtiğini söylüyor uzmanlar. Ee, bu çok ciddi bir rakam işte biz sürekli bununla şeylerde e, istilacı tür denince denizlerdeki istilacı türlerde işte balon balığını görüyoruz aslan balığını görüyoruz e, şekli güzel havalı bir balık olan aslan balığını görüyoruz ama bunun haricinde e, inanılmaz derecede çoğalmış durumda istilacı türlerin sayısı bunlara niye istilacı türler deniyor? Çünkü bunlar olması gereken yerde değil, olmaması gereken yerde oldukları için istilacı tür deniyor. Akdeniz'e de özellikle <gülüyor> e, TÜVİŞ kanalından geçip geliyorlar, sıcak denizlerden. Ve Akdeniz'de herhangi bir, e, ya Akdeniz onlar için açık bir sofra gibi. Yani gelip direkt sofraya oturmak gibi bir şey. Hem... Kendi yırtıcılarından kaçıyorlar hem geldikleri yerde yırtıcı yok onların düşmanı yok hem de bolca yemek var dolayısıyla geldikleri yerde de çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar işte balon balığı bunun örneği kimi işte bu balık yavrularını yiyor kimi balıkların beslendiği besinleri tüketiyor kıyılara yakın bölgelerdeki çayırlarda besleniyor ve dolayısıyla denizler üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Ama istilacı tür deyince sadece aklımıza deniz gelmesin, iç sularımızda, göllerimizde de yığınla istilacı var. Özellikle 5 tane balık var ki bütün göllerimizde neredeyse hemen hemen varlar ve bunlar yerli türleri üzerinde çok ciddi baskılar oluşturuyor. İşte gümüş havuz balığı denen bir balık var, güneş levreyi denen bir balık var, sivrisinek balığı var, çakıl balığı var ve gümüş balığı var. Bunlar sonradan iç sulara bırakılan gelen bir şekilde orada hayat bulan çoğalan balıklar ve e, ciddi şekilde de e, yerli türler üzerinde baskı kuran türler. Bir de karadaki istilacılar var. Ee, bunun sayısı ve etkisi de hiç az değil. Bundan birkaç sene önce e, İstanbul'daki birçok palmiye, işte kırmızı palmiye böceği denen bir böcek yüzünden yok oldu. E, işte e, dantel böceği denen bir böcek var. E, yine ağaçlarımıza ciddi zarar verdi. E, bir sürü akci ağacın kesilmesine neden oldu. E, Karada'da da e, istilacı türlerin sayısı yoktu. Yüzü geçtiği söyleniyor ama tam olarak böyle bir rakam da yok, daha fazla da olabilir. Bunlar da e, genellikle yurt dışından gelen e, bitki, çiçek vesaire gibi e, materyallerle geliyorlar ve uygun şart koşullarda çok hızlı çoğalıp yine e, oradaki ekosistem üzerinde ciddi etkilere neden oluyorlar. Karadaki mesela herkes bilir en ciddi istilacı türlerden bir tanesi ki bu aslında dünya genelinde en tehlikeli yüz istilacı türden biri olarak gösterilir. Yeşil papağanlar mesela her yerde görüyoruz İstanbul'da da Türkiye'nin de neredeyse hemen hemen bütün illerinde var. Çok az il kaldı ulaşmadı. Yeşil papağanlar yüzünden mesela İstanbul'da ağaç kakanlar ve sincaplar çok görüyoruz. Ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü çok güçlü hayvanlar e, ve ağaç kakanları dövüp yuvalarından atıp onların yuvalarına yerleşiyorlar. Ya da sincaplarla rekabete girip onların yuvalarına yerleşiyorlar. Gene e, herkesin bileceği türden birisi kırmızı yanaklı kaplumbağadır. Böyle iki yanağında e, kırmızı uzun bir leke var. E, görmüşlerdir belki süs, süs havuzlarında vesaire. Çok yaygın kullanılır. O da dünyanın en tehlikeli yüz istilacısından biridir. E, ve gittiği bölgedeki yerel türleri dönüşümünü çok hızlı bir şekilde yapıp e, onların aslında kaybolmasına neden olan türlerden bir tanesi. Ama sadece hayvan değil, bitki olarak da çok ciddi istilacı türler var ee, karada özellikle. Ee, bunlardan bir tanesi yine herkesin bileceği ve her neredeyse Türkiye'nin her yerine dağılmış olan kokar ağaç ee, dediğimiz aslında Çin menşeli bir ağaç. Ee, herhangi bir meyvesi yok. Aslında baktığınız zaman üstüne doğru düzgün kuş bile konmuyor o ağacın. Ee, ama e, her yerde ve e, çok hızlı çoğalıyor. Çoğaldıkça da o bölgedeki başka bitkiler, başka canlı e, ağaçlar üzerinde ciddi baskı kuruyor. Çünkü öyle çok kökü olan bir ağaç değil e, aynı zamanda. E, ve bu istilacı türlerle ilgili olarak da e, gün geçtikçe hem sivil toplum örgütleri hem de kamu ciddi çalışmalar yapmak durumunda aksi takdirde bazı türler özellikle ciddi bir yıkıma neden olabilir. Yani o bulunduğu bölgedeki ekosistemde sonradan gelip yerleşen e, o canlı e, tamam bir canlıdır ama o bölgede hiçbir canlının ona karşı bir e, önlemi savunması herhangi bir e, tebdiri olmadığı için sıkıntı yaşıyor ve orada e, ciddi problemler oluşuyor ekosistem açısından evet, da. Biyoçeşitlilik krizinin bir yani her şeyin birbirine bağlı olduğu doğadaki bütün canlı türlerinin hatta maddelerin bile e, ortada olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu... yani, yeme içmeye kadar öyle söyleyeyim sadece hani eee Böyle deyince insanların biraz daha dikkatini çektiği için e, özellikle bunu söylüyorum. Yoksa hani illa insanı etkilediği için önemli değil. Tabii ki sizin dediğiniz gibi tüm ekosistemi ciddi ölçüde, biyolojik çeşitliliği ciddi ölçüde etkilediği için çok ciddi bir problem ama e, insanların dikkatini çekmesi açısından şunu söyleyeyim. Mesela o Japonika denen böcek Doğu Karadeniz'den başlayıp daha doğrusu Gürcistan'dan gelip Artık Sarıyer'in köylerine kadar ulaşmış olan bir canlı domatesten bibere incirden fındığa aklınıza gelebilecek tüm bitkilerin üzerine yapışıyor ve öz sularını içerek kurutuyor. Yani e, inanılmaz derecede eee insan içinde zararlı bir böcek. Bana ne evet. diyeyim? Küçük bir böcek deyip geçilecek bir şey değil yani. İyil, ben de şimdi şeyi söyleyecektim. Yani bu gerek istilacı türlerin işte denizdekilerin, gerek karadakilerin, hatta aynı hayvanların değil, bitkilerinin de bunun e, temel sebebi hiç şüphesiz e, küresel iklim değişikliği, iklim acil durumu ve onun... sonuçları Bitlim... oldu. Tabii iklim çok etkiliyor bunu. Mesela özellikle ben o e, Japonika denen böcekte bunu çok net bir şekilde gördüm ve uzmanlardan da dinledim. Aslında Japonya'da yaşayan bir böcek e, Soçi'deki bir botanik parka geliyor bir fidin üzerinden yumurtaları Orada çıkıyor ama soğukta yaşayamadığı için sıcağı ve neme doğru hareket etmeye başlıyor. Gürcistan'a geliyor. Gürcistan'dan da Doğu Karadeniz'e giriyor ve Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz Karadeniz ormanları sıcak ve nemli oluyor tam istediği ortam ve giderek de sıcak ve nem arttığı için çok hızlı bir şekilde çoğalıyor ee, ve e, artık bir noktadan sonra da kontrolden çıkıp e, bütün bulunduğu noktalarda bütün e, bitki çeşitliliğine ve biyolojik çeşitliliğine çok ciddi ölçüde zarar verir bir düzeye geliyor yani İklim değişikliği özellikle bizim açımızdan bizim gibi e, ülkeler enlem boylam üzerinde bulunan ülkeler açısından şartları giderek farklı noktalara taşıdığı için farklı noktalardan gelen canlı çeşitliliği de rahat eder bir ortam bulmaya başladı. Yani Böyle bu denge bir... bozulmasının sonucunda yani evet. bence asıl e, mücadele alanı tamamen belli yani bu iklim değişikliğini önleyecek ve fosil yakıt kullanımını şey yapıp, tamamen durdurup işte bu şekilde bunun önlenmesi lazım. Ama mesela şimdi bu şey de bir Japonika gibi, böcek gibi bir de balon balığı, fugu aslında. Hı hı. Hı hı. Son derece zehirli bir hayvan. Ama bunun da geldiği Japonya'da uzun eğitimlerden sonra dünyanın en karmaşık ve tuhaf yiyeceği olarak kullanılıyor biliyorum ama yani şimdi burada bununla mücadele edebilmenin yolunu küresel iklim değişikliğini önlemek ve bunun için bütün çalışmaları sevk etmekten başka olarak bir de bunu nasıl yiyebiliriz şeklinde üzerinde durulmaması durulması tuhaf geldi bana yani Akdeniz Üniversitesi'nden oh. Profesörce Alek Korun da diyor ki biz bunlardan nasıl faydalanabiliriz sorusunu soruyoruz ve bunu, buna yönelik pilot çalışmalar yapıyoruz diyor i̇şte, yani. Tam Bal da aslında doğadaki yok oluşun nedenlerinden bir tanesi bu yani kıyamet kopuyor biz bundan nasıl faydalanırız diye düşünüyoruz. Aynen. Ee, de, bu yani, de, de, biraz önce... Bunu karşılayan çok güzel deyimler var ama şimdi söylemeyelim burada onları. Yani Özdeş de biraz önce bu konuda şey yaptı, dikkatimizi çekti. Yani bu, bu çok göçmen türler arasına giren... Bir sürü bu çok hayvan var. Bu istilacı tür denmesinin sebebi de oradaki bütün biyolojik dengeyi tamamen alt üst etmiş olması. Da. Daha doğrusu biyolojik denginin alt üst olması sonucu ortaya çıkıyor ve devam ediyor alt üst etmeye. Şimdi bunların titizlikle temizleyip etlerini servise hazırlamak, Antalya Körfezi'nde öneriler filan. Yani uzak doğudaki Japon aşçılar ya da Japonya'da Çinler işte. Ya Çin, hmm. yani. Yani asıl korunma meselesi bu değil herhalde. Bunlardan yararlanmak olmamak. Ya uzak doğusunda eğer, eğer yani kendi, kendi amire... yerinde hani A böyle bir şey olsa hadi kültürel diyeceğiz de bu tam felaket kapitalizmi aslında. Kiminin evet. krizi, kiminin şeyi fırsatı. Bakın esas mücadele alanı ne aslında balon balığına bakarak çok güzel bir şekilde anlamak mümkün. Şimdi e, balon balığının özellikle Akdeniz'de sayısının artma nedenleri ya da Akdeniz'e girişlerinin artma nedenlerinin e, başında Akdeniz'deki ısı bariyerinin kalkması geliyor. Yani Akdeniz'in ısınmasıyla birlikte tropik denizlere yaklaşan suyunun özelliği, sıcaklığı bu canlının artmasını sağlıyor. Hatta ve hatta bu canlı şu anda Marmara Denizi'ne kadar çıkmış durumda. Yani e, bu giderek artan ısı, denizlerin sıcaklığı e, o kadar uygun ortam sağlıyor ki normalde asla önü açık olsa bile suyun sıcaklığı yüzünden gelmemesi gereken yer, işte Kuzey Ege'yi geçmemesi gerekiyor, Marmara'ya gelmemesi gerekiyor ama Artık Marmara'da dahi balon balığı çıkar olmuş. Şimdi böyle bir gerçeklik önümüzde duruyorken bunu esas nedeni buyken bununla mücadele etmek gerekiyorken biz ne yapıyoruz yiyerek azaltalım bunu. İşin bir tarafı bu. Bakanlık ne yapıyor bana ya avlayın getirin kuyruğuna 5 lira vereceğim diyor balıkçılara. Zaten bununla baş etmek mümkün değil. Yani bu yöntemlerle, bu çözüm önerileriyle herhangi bir sorunu halletmek mümkün değil. Halletmek istiyorsak önce nedenlerine bakmak ve onu or ortaya çıkaran, o ıı, tehlikeyi ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak durumundayız ki en büyük nedenlerden bir tanesi iklim. Ve bakıyoruz istilacı türler konuşulurken mesela iklim hiç konuşulmuyor. Sanki evet, bundan de de, gökyüzünden zembille gelmiş. Ve öyle burada inadına çoğalıyor gibi. Öyle değil. Yani değişen iklim bunların çoğalmasına ve bunların gelip burada tutulup yaşayabilmesine zemin hazırlıyor. Ve biz bu bunu ortadan kaldırmadığımız müddetçe hiçbir sorunu çözemeyeceğiz aslında. Evet, fugu kapımıza dayanmış durumda ve onu izledim. İyi, bir şekilde afiyetle gövde indirmenin yollarını konuşmaktan daha çok daha öncelikli şeylerimiz var herhalde <gülüyor> öyle sanıyorum. Yani... Diyelim ki hedef uguyu hallettik yani bin tane tür var onları ne yapacağız yani yiyerek mi bitireceğiz hepsini o da bir tuhaf durum yani o da bir problem değil mi? Bu kadar ee, Kapitalizmi bu konuda de... hafife almamalısın bence <gülüyor> Çünkü bu balon balığının zehirinden de ilaç üretmek falan diye bahsediyorlar yani. ha O bin türden de bir şey bulabilirler. Evet <gülüyor> yani bir bin tane daha gelir bir bin tane daha gelir. Yani hepsini bitiririz problem zaten başka türlü bir boyut alır. Dolayısıyla e, yani o, o şekliyle baş edilmesi mümkün değil bu sorunla. Temeline inip sorunu oluşturan nedenleri ortadan kaldırmadıkça mümkün değil. Evet. Maalesef. Evet peki ben biraz da şeyden de bu yasaklanan pestisitlerin kullanım süresinin uzatmasından da bahsedelim diyordum. Ama galiba buna vaktimiz yeterli olmayacak. Sadece bir kez daha tekrarlayalım yani Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği'nin sağlığa, çevreye ve biyolojik çeşitliğe zararlı olduğu gerekçesiyle yasakladığı pestisidlerin, böcek öldürücülerin kullanım süresini ikinci kez uzatmış ve bu yeni ortaya çıkmış. Burada Yeşil Gazete'nin bir haberi daha önce meclis gündemine gelmişti 2020 Kasım'ında yani et, çeşitli adları da var. Klorprofam ve oksadiazon etken madde deniyor buna. Onlar yasaklanmış. Ve kloridazon, dimet dimetoate dimetoate desme difam ve etnopropos ve bir de linuron adlı tarım ürünlerinde kullanımını da yasak alternatifleri bulunmadığı gerekçesiyle uzatmış Bu da ilginç Belki bundan da daha sonra tekrar bahsetmek alternatifi bulunmadığı ne demek Yani bu kavramı anlayabilmiş değilim ama konuşacak zamanımız kalmadı devamını getiririz Peki hoşça kalın diyelim hoşça kalın görüşmek üzere için bir iklim adaleti güncesi a -o, a -o, a -o. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması a -o, a -o, a -o. hazırlayan sunanlar yücel sönmez Ömer Madra ve Özdeş Özbayk.